Göçmüş Kediler Bahçesi programından bu haftada herkese e, merhaba. Karin Karakaşlı ile beraber bu haftada yine bir şeyler konuşma çabasına gireceğiz. Konuşmanın e, e, epey zor oldu özellikle de e, edebiyat şiir konuşmanın yine bir hali e, lüks, lüks kaçtı. ayıp kaçtı e, zamanlar e, Ankara katliamı sonrası. Ee, aslında bugün sahifeye konuşacaktık e, normal şartlarda. Ama zaten hayatımız anormal şartlardan ibaret olduğu için. Herhangi bir şey. Yani hani bugün edebiyat tanıklık yani e, belki edebiyata bir yerinden bağlamaya çalışacağız Ankara'da yapılan son katliamı. E, Gudim Meşke ile açtık şeyde kayıt için kusura bakmayın. Sadece e, ruhu uygun olduğu için. E, bu topraklardan geçen e, ve birbirini bir, maalesef silsili olarak takip eden e, katliamların bir kadın sesiyle aslında bir toprak sesiyle haykırışını e, bir ruhun ortak e, ifadesi gibi paylaşmak istedik. Süryanice'ydi. E, e, kardeş Türkülerin In Memoriam'da seslendirdikleri şeyden aynı zamanda albümlerinde de var diye biliyorum ben. E, diyelim ve Hani yavaş yavaş ne konuşmaya çalışacaksak ve ne, ne konuşacaksak oraya doğru girelim. Ee, hepinizin malumu hepimiz biliyoruz. Ee, ne yazık ki bir katliama tanık olduk. Bir katliama evet. üstelik daha tanık olduk. Daha tanık olduk aslında evet. Son 3-4 ay içinde gerçekleşen e, barış mitinginde Ankara'da düzenlenen... E, ...TÜMOP-TTB, disk ve Keskin e, Çağrıcılığında düzenlenen barış mitinginde... E, Resmi rakamlara göre 97 ölü. 97 kişiyi kaybettik. 153, 131 olması lazım emin değilim. Bir o kadar kişi de yaralı. 53'ü yoğun bakımda olmak üzere. Ee, hani onun ağırlığıyla geçecek bir hafta gibi duruyor. Ve daha doğrusu onun ağırlığıyla geçecek zamanlar gibi duruyor. Daha suruç e, geçmemişken, cizre bitmemişken, e, sur devam ederken ve başka bir sürü mesele devam ederken... E, ...memlekete ve coğrafyaya dahil e, bir üstüne bu mesele. Türkiye'nin her tarafına e, gönderilen ve her yerde e, infial yaratan e, cenazelerle dolu e, yine günlerden geçiliyor. Tabii işin barış mitinginin tam ortasına e, iki canlı bombayla e, patlamasıyla bu vokumulması... E, ayrı bir e, maalesef e, kara ironi. E, bütün o bayraklar, bütün e, barış e, pankartları e, maalesef cenazelerin e, ilk üstünü örten e, kumaşlara dönüştüler. Evet. E, ve yine e, Sediye'ye dönüştüler. Her bir şeye dönüştüler. E, bu toprakta, bu memlekette bu zamanda e, barış işte ancak e, bu şekilde yaşıyor, yaşatılıyor, öldürülüyor bir şeyler pahasına. E, ve e, bu kuşakta e, kendine düşen payı maalesef e, bir kez daha almış oldu. E, tabii bu, hafızada e, geriye gidişi çok tetikleyen e, hı hı. ve bir nevi katliamlar yakın tarihini e, Hatırlat, bize hatırlatan e, zamanlar. E, katliamların böyle bir e, özelliği de var. Bir tanesi... E, ...layıkıyla e, kabullenilip e, gereği yerine getirilmediği sürece işte domino efektiyle e, birbirinin üzerine değişik halklarla değişik zamanlarda e, yinelenmeye devam ediyor. E, i̇kidir e, özellikle e, genç kesimin e, ve onların ilham aldığı belli bir kuşan sol kesimin e, hayatını zaten e, barışa adamışların tam ortasına hı hı. E, patlatılıyor. Bombalar ve canlı bombalar yani hayatını öldürmek üzerinden kurgulamış yine insanın cephaneye dönüştüğü bir nefret ortamından bahsediyoruz. Tabi bunu tetikleyen son derece uygun bir siyasi atmosfer. E, ve devlet erkinin e, inanılmaz e, teşvikleri e, ortaya koyduğu bir e, oyun e, ve biz maruz bıraktı. E, acı ve öfke üzerinden gelişiyor. Hı hı. E, bir sürü e, hikaye, e, insan hikayeleri yayılıyor haliyle. Ve bunların içinde e, en ürperticileri her zaman olduğu gibi yine çocuklar. E, çocukların e, bu kadar rahat devlet kurşununa alıp, e, kurban gittiği. Başka bir ülke daha yok herhalde. Var ee, yani? Ya var da diyorsun? işte bir pankartların işte bir Ali İsmail parka, pankartı taşınırken onu taşıyan Ali Deniz'in de pankarta dönüştüğü hı hı. E, böyle e, zincirleme trafik kazalarının zincirleme katliamlar olarak yaşatıldığı e, bir güzide e, ülkeden bahsediyoruz. Ve bunun içinde e, günlük hayatı sürdürmek e, diye bir durum var. E, çünkü hayat e, ısrarla e, herkesin e, çok yoğun kesimlerin en azından hezeyanına isyanına rağmen e, bir şey yokmuşçasına e, yaşatılmaya da gayret ediyor. E, oysa herhalde en büyük e, ayırıcı özelliği ve e, imkansızlığı öfkeyi arttıran kısmı Hı -hı. bu olsa gerek. Yani böylesi büyük bir katliam olduğunda e, hayatın durması gerekir. E, bir bir e, bundan e, sorumluların e, istifalarını sunabilecek Hı -hı. Asgari insaniyeti bırak geri kalan her şeyi gösterebilmesi gerekir. Biz bunlardan da mahrum olarak hayatı devam ettiriyoruz. Hayatı devam ettirirken tabii herkes kendi tercihine göre ne devşirebiliyorsa bunları da sırtlayarak devam ettirenler için bir hayli ağır bir yük ve dolayısıyla çabalı hayatı dönüşüyor günlük hayat diye sürdürdüğümüz hikaye. Aslında şeyi de belki söyleyelim hani bakmak isteyen ya da duyan bilen varsa bu hani bir rakam üzerinden konuşulduğu için mesele tabii her insanın bir hayatı var ve hepsi biricik. bir ee, Bianet'te e, öldürülen insanların hikayeleri paragraf paragraf yayınlanmaya çalışılıyor birkaç gündür. Ee, onu takip etmelerini ve hani oradan o insanların hikayelerini, nelerini ya da ne yaptıklarını ee, ...nasıl bir hayat sürdüklerini az çok e, anlayabileceklerdir. Keza bu yine e, saatlerde, günlerde, önümüzdeki zamanda da dahil olmak üzere... ...eklemlenebileceğimiz pek çok e, amma ve e, bir arada taziye evet, taziye ve güç devşirme programları da olacak. Bunlara da e, katılmak bir miktar olsun. E, o tek başına... E, Maruz bırakıldığımız cinneti paylaşmak ve dayanışmak adına yapılabilecek en az şeylerden biri olsa gerek. Peki konumuzla dilintili olması açısından bir taraftan tamamen hani yabancılaşmayalım meseleyi de... ...Zabel Eseyan'ın bir kitabı çıktı. Hı -hı. E, yeni bir kitap. Öykü, ya novella aslında Hı -hı. hani uzun öykü tarzında Aras yayınlarından e, çıktı. Yanılmıyorsam geçen hafta çıktı hatta. Evet. E, ve Zabel Eseyan... E, ...tanıklık meselesine, ama tanıklık meselesine dair... ...dünya literatüründe de verilen en büyük örneklerden bir tanesi. Ee, hani Ermeni soykırımı özelinde özellikle. Ee, Mark Nişanyan'ın da derslerde sık sık vurguladığı... ...kitabında da sık sık vurguladığı... ...ve genosite ya da soykırıma soykırım diyememesi itibariyle de... E, ...açıklanılmaya çalışılan bir e, yazar ve hani... ...büyük bir Ermeni yazar aslında. E, kendi ana dilinde yazan. Eee... Onun ilgili belki birkaç bir şey hani kitabı baktığın, göz attığın ve üzerine de yazdığın için. Ee, tam da onunla ilgili yazdığım sayı aslında e, o bile diyeceğim. Hı hı. Hani e, çok tuhaf bir duygu ama işte sen anlarsın dinleyenlerin de çoğu anlar. Hani hicap e, yarattı şimdi hani bunun içinde evet e, buna değen bunu anlatan e, kökü olan bir mesele. Ama sanki on, onu zikretmek bile ayıp. ...gibi bir duygu yarattı. Hı hı. Ben daha paylaşamadım örneğin. Zabel Yesaya'nın ilk tanıklık dediğin... ...zaten... ...kitabı... ...1909 Adana katliamı hı hı. sonrası... 3-4 ayını geçirdiği ve yıkıntılar arasında diye... ...bir araya getirip... ...yine... Arasında. ...Ermeniceden çevrilip Aras Yayıncılık'tan... ...çıkan eser. Ki bir tanıklığı nasıl anlatıldığına... ...tanık olmak açısından... ...ya da görmek açısından... ...yıkıntılar arasında... Israrla tavsiye edilir. E, bu seferki ise bir e, dediğin gibi bir novella e, ismi Meliha Nuri Hanım e, ve e, bir e, tali gibi gözüken e, Ermeni tabip karakteri dışında e, baş karakterlerinin hepsinin Türk olması açısından hı hı. da e, yayınlandığı 1925 yılı için e, Ermeni edebiyatı içinde de hayli ayrıksı e, duran bir kitap. Evet. Çanakkale Savaşı e, döneminde cephe gerisinde Gelibolu Hastanesi'nde gönüllü olarak hemşirelik yapan e, seçkin bir ailenin köşklerde büyümüş bir ailenin kızı Meliha Nuri Hanım'ı tanıyoruz hı hı. burada. E, ve Celalettin Bey e, ve Remzi diye iki yan karakter, iki ana e, karakter daha var. Celalettin Bey e, Meliha Nuri Hanım'ın aşkı e, kendisini terk edip başka bir kadınla evlenmiş e, bir e, gönül yarası ve bir... E, ...varlığını içten içe kemiren... E, ...bir e, karakter... ...Remzi ise e, bir zamanlar... ...köşkün bahçıvanı iken... ...kendini bahçıvanın oğlu iken... ...kendini yetiştirip... E, ...çalışılan hastanedeki baş tabip olan kişi... Hı hı. E, ...ara arada dediğim gibi... ...bir e, ismi bile e, verilmeyen... ...bir Ermeni tabip e, ortaya çıkıyor... İlk başlarda bir üst katman okumasıyla... ...bir e, aşk üçgeni e, gibi... ...başlıyor... E, ...bu novella oysa bir zaman sonra aslında e, Zabeleysa'nın tam da Melihan Nuri e, hanımın e, tüm o e, derinlikli ruhsal analizlerine girerek e, burnunun dibinde yaşanan bir faciaya bu örnekte e, işte bütün o e, tehcir dönemini e... anlattığı ve hani o toplumun şu aslında aslında hani daha doğrusu toplumun Melih Hanım üzerinden şekil tarif ettiği bir Öykü ve doğrudan hani şey yine katliam tanıklığını e, ikinci planda tutarak doğru olacak mı bilmiyorum doğru bir laf olacak mı ama e, hani tanıklık zaten e, nasıl ifade edilir ya da nasıl ifade ediyorduk e, birebir gördüklerini anlatmak. Buradaki örnekte dediğin gibi bir ikincilik var. Hani 1909'dakinde birebir tanıklık hı hı. bir paylaşım ve onları bir gerekçelendirme gayreti. Onları bile hani hı hı. diyeyim. 1908'in hemen akabi hı hı. birlikte çıkılmış bir kardeşlik, özgürlük idealleri var. Ve eski rejimin son hamlesi gibi okuma gayreti var Zaberya Sayın'ın. Oysa bilgisi birikimi aslında o süreçte. İddiat ve terakkinin çok büyük payının olduğunu da ortaya koyuyor. Ama hani son bir gayret biz de kendi içimizden bu vatan için kurban verdikle anlatılıp hani yola devam etmek. Kim Arkneşanyan başka tür zaten hani o gerekçelendirme olmaz ise böylesi bir acıyla yüzleşip devam etmenin yazmanın mümkün olma, olmayacağını da. E, söyler buradakinde ise e, Meliha Nuri Hanım örneği bu, bugünkü hani e, işte gerillalara ait e, mezarlıkların sözde PKK deyip hı hı. hani mezarlığı deyip e, bombalandığı hı hı. E, ya da ne bileyim cansız bedenler sürüklenirken e, o olsun diyebilen e, normalde de kendi de evlat sahibi kadınlar başta olmak üzere toplumun aslında bir kesimini Simgeleştiren bir kadın. Çünkü içinde geri kalan her şeyle ilgili kendini sorgularken hı hı. aslında Ermeni nefreti meselesi olduğunda o bu Ermeni tabibe yönelen hikayede inanılmaz kendinden emin, çok katışıksız, hiçbir sorgulamaya açık olmayan ve bizim de okurken anlayamadığımız aslında şimdi bu niye nefret ediyor ki diye sormamıza sebep olan bir nefret var. ya Aslında buradan şey de doğrudan bağlayalım hani günümüzde de bağlayalım bir taraftan bir, bir, bir, bir ara hani biz program açarken de bunu konuşmuştuk ee, sıklıkla da tartışılmıştı 2013 sonrası edebiyatın söyleyecek sözü ve gücü kaldı mı hı hı. Ee, üzerinden ee, 2013'ten sonra çıkan bir, birkaç romanı okuyunca e, yani hani Barbarın kahkahasında işte ve hani Ayhan Geçkin'in son kitabı ee, ...bunlara değinildiği, bir biçimde romanın içine yedirildiği... ...ve hani oradan ayrı düşünülmediği... E, ...ve aslında bizzat o toplumsal şeyin... E, ...hani o edebiyatın sözünün toplumsal alanda üretildiğini... E, ...ispat ediyor gibiydi. Yani hani benim hissim oydu en azından. Yani onlara değinmeden geçemiyor e, eserler gibi... ...son zamanlarda yaşananlara. E, özellikle son zamanlarda çıkan kitaplar. Bence pek çok zaman da öyle oldu... E, bu da, bu bunlar da suruçtan şeye hepsi bir biçimde bizim tanık olduğumuz ve muhakkak ve muhakkak birkaç kitabın, birden fazla kitabın konusu olacak e, meseleler ve nasıl olacak, nasıl anlatılacak ve ne şekilde anlatılacak? Edebiyat diyeceğiz aslında sadece kurguyu da düşünmeyelim, evet. e, diyelim hani bir e, hatırlayalım hani bu, bu konu e, tabu ötesiyken işte bir Fethiye çetinin e, anneannesi. Evet. E, geride kalanlara dair e, Ermeniliğinden iddia ederek işte Müslüman, zorla Müslümanlaştırılarak e, kalanların hikayesini bir anneanne özelinden anlattığı için ve anneanne hikayesine hı hı. de karşı gelinemeyeceği için yalan diye hı hı. bir e, kapı aralamıştı bunun gibi e, e, Kürt halkının yaşadıklarına dair e, çocukluktan farklı kuşaklara pek çok yine e, tanıklık, söyleşi, sözlü tarih çalışmaları oldu. Ve bunlar da e, aslında e, arzu edene aradı, kesinlikle dedi. yani en azından bugün kimsenin a bilmiyordum bunu evet. demelik şu yok. Bilmiyorsan sen bilmeyi tercih etmediğin içindir e, böyle bir gerçeklik var. Evet. Pek çok kapı araladı ama tabii ki yani kuşkusuz bu kitaplar romanların ya da öykülerin... E, genişliğinde ve çeperinde değil. E, yani öyle bir durum var. E, belki ben bir kitap tavsiye edeyim. Bir, yani küp meselesiyle 90'lardan bu yana belki yani okumanız da açısından. Ayhan Geçkin'in ben tüm kitaplarını aslında bu meseleye sürekli olarak da değmesi açısından e, ve dili, kurgusu, yeni bir tarz yeni bir hal her şeyiyle e, ciddi ciddi e, okunması gerektiği e, kanaatindeyim. E, yavaştan da programın sonuna geliyoruz aslında. E, acı bir hafta hepimiz için ve acı zamanlar. E, ayrıntı yayınları pek güzel bir taziye ilanı vermiş gazetelere. 1915'ten başlayarak e, 2015'teki Ankara Garı katliamına kadar pek çok... Bir yüzyılın e, evet, e, katliamlar, katliamlar üzerinden okunuşu. Evet, okunuşum, evet onu vermiş e, ve... Acımız bir türlü bitmiyor ama umudumuz da bitmiyor. Bitmeyecek e, diye sonlandırmış e, taziye ilanını. Katliamların tabii e, kalanlara yüklediği e, öyle bir Gülüş, e, var. Umut. Yani e, bunu bileceksin, e, unutmayacaksın, sahipleneceksin, anlatacaksın, e, konumlandıracaksın. E, tanıklığını e, resmi yalanlara karşı... Hı -hı. E, bir beyan olarak, olarak var edeceksin bu. sesi devam ettireceksin ee, öte türlüsüne çünkü hayat diyemeyeceksin. Gibi. Evet umut etmemeyi bırakarak bizde ee, ve yine bir şeyle şairin Atilla İlhan'ın konuşmadık ama hani burada hı hı. E, onun sözlerini yaş yani şairi olduğu cinayet saati e, Başarın sesinden dinleyeceğiz e, ve herkese iyi akşamlar iyi haftalar umutsuzlu haftalar dileyelim ve bitirelim yavaş. Kendimize hepimize kalanlara güç, kuvvet tüm ailelere sabır ve devam etme gücü ve çocuklar için de inadına umut evet. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. İyi akşamlar.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 Öteki aşçıbaşı dört bıçak çekip vurdular. Cinayeti kör bir kayıkçı gördüm. Demirlemişti. Eli kolu bağlıydı. Ağlıyordu. 13 damla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına soyup saydım. Şafak nabız gibi atıyordu. Sarhoştum. Kasım Paşa'daydım. Hiçbiriniz orada hiç hiçbir birimiz orada yoktur Hiç orada hiçbiriniz orada hiçbiriniz orada yoktu. İmayı tayfur ve şaşı üzerime yüklediler bu işi deli Cafer İsmail tayfur ve şaşı üzerime yüklediler bu işi sana açtım kasım paşadaynur onlar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 ben vursam kendimi... Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin.